1799 numaralı konu, Abdullah bin Abbas radiyallahu anha'ın nasihatleri, Abdullah bin Abbas radiyallahu anha şöyle buyurmuştur, Ey günahkar, sakın işlemiş olduğun günahların kötü sonuçlarından emin olma, çoğu zaman işlenen bir günahı daha büyük ikinci günah izler, ancak senin, sağında ve solunda bulunan meleklerden utanmaman işlediğin günahtan daha korkunç bir şeydir. Allah Teala'nın senin hakkında nasıl bir hüküm vereceğini bilmediğin halde günah işlerken gülmen işlediğin günahtan daha büyüktür. Bir günah işlediğinde sevinmen o günahtan daha korkunçtur. Bir günahı işleyemediğinden dolayı üzüntü duyman, işlemiş olduğunda kazanacağın günahtan daha büyüktür. Bir günah işlediğin sırada kalbinin seni gören Allah'tan çekinip ürpermemesi, o sırada rüzgar tarafından sallanan bir kapı perdesinden korkman işlediğin günahtan daha korkunçtur. Azap olun asıca, sen Eyyub aleyhisselamın ondan dolayı Allah Teala'nın kendisini mal ve bedens birçok belalara duçar ettiği günahının ne olduğunu biliyor musun? Eyyub aleyhisselamın günahı mani olabileceği bir zulmü üzerinden gidermesini isteyen bir fakire yardım etmemesidir. O emri bil maruf yaparak zalimi zulmünden alıkoymaya çaba göstermedi. Böylece Allah Teala da onu birçok belalara duçar eyledi. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur. Fazları yerine getir, Allah Teala'nın senin üzerinde bulunan haklarını öde ve bunu yaparken de ondan yardım dile, çünkü Allah niyeti halis olan kullarını, hoşlarına gitmeyecek şeylerden korur, o yegane mülk sahibi olup dilediğini yapar, Abdullah bin Abbas, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur, hiçbir mümin ya da fasık yoktur ki Allah Teala ona helalinden rızık yazmış olmasın, eğer sabredecek olursa Allah'ın kendisine yazdığı helal rızka kavuşur, ancak acele eder de haramdan kazanmaya kalkarsa Allah Teala kazandığı kadarını onun helal olan rızkından keser.